Açık Gazete Ahmet İnsel ile Ufuk Turu Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın Ahmet Bey. Günaydın canım. Evet, Suriye durumunun... ...bütün dünyada... ...özellikle de Türkiye'de... ...tabii çok kaygıyla... Bir darbe e, vurması yani füzelerle darbelenmesi vurulması ihtimali var. Obama tek başına mı yapacak? Kongreye soracak mı? Sor, sorduktan sonra da cevabı hayır bile olsa vurabilir mi gibi tartışmalar var. Türkiye'de de medyanın bir kısmının ciddi şekilde de e, bunu e, teşvik eder. Nitelikteki yayınları var. Özellikle Enişefak ve Sabah Gazeteleri kuvvetli bir şekilde Star da öyle destekliyor Ve yok sayıyor herhangi bir barış ihtimali olmasını bile öyle görünüyor biraz bunları konuşalım diye düşündük evet önce şeyden başlayalım isterseniz Britanya'dan başlayalım çünkü bütün bu tartışmaların kaynağında sonuçta Britanya'da Birleşik Krallık'ta Kamran'ın, hükümetin e, beklenmedik bir e, yenilgi alması oldu şeyde, e, parlamentoda, avam kamerasında. E, kendi partisinden e, 13 e, milletvekilinin hayır oyu vermesi, e, koalisyondaki liberal demokrat milletvekillerinden de 30 civarında hayır oyu çıkmasıyla e, 13 farklı bir e, hayır e, çoğunluğu çıktı ve bu beklenmedik bir şeydi bunu altını çizmek lazım. Evet, büyük ee, bir sürpriz oldu. Evet. E, ve dün Erdal Güven'in e, e, belirttiği gibi yani parlamento e, tarihinde e, böyle bir hayır e, oyu yok. E, birkaç yıl, yıl, bir, birçok, iki yüzyıldan beri e, en son hayır oyu Amerika'ya e, Bağımsızlık Savaşı sırasında Amerika'ya savaşa devam edelim mi kararına hayır çıkmıştı. 1776'da mı? Evet. 1783'te. Işte. 1783'te. Işte. O tam <gülüyor> da yıl dönümü yani. Evet. Yani bu önemli bir karar. Çok önemli bir karar. Bunu, bunu, evet. Bunun üzerine ciddi düşünmek gerekiyor çünkü bu parlamento şunun işareti parlamentoların ve özellikle seçmeninle doğrudan ilişkili olan milletvekillerinin olduğu parlamentoların yani dar bölge seçimli parlamentolar bunlar. Dolayısıyla seçmenle doğrudan ilişkili e, milletvekilleri, partisinin atadığı milletvekili konumunda değiller. Yani Fransa'da da meclise gitse benzer bir sonuç çıkar büyük ihtimalle. Hayırlı çıkar büyük ihtimalle. E, bu parlamentolarda halkın e, bu büyük kararlarda, tabii her şeyde değil ama büyük kararlarda, bu tür çok büyük kararlarda e, parlamento ister istemez halkın iyi veya kötü, yani bu tabii halk şey de diyebilir, gidelim ve işgal edelim de, diye de çıkabilir. Bunu illa her e, e, halk çoğunluğunun verdiği karar doğrudur, mutlak doğrudur diye söylemiyorum. Ama demokrasinin asli kuralıysa bu kural işte. E, burada e, gerçekten parlamenter rejimin, demokratik parlamenter rejimin ana mekanizmalarından birinin çalıştığını görüyoruz. Evet yani evet. tarihe pardon bir ufak e, ilavede de ben bulunabilirsem e, 1 Mart evet. 2003 tarihinde de e, Türkiye'de parlamentoda tezkerenin geçmemesi gene büyük bir kararda gerçekten tarihi bir olay olmuştu ve Tabii. belki de tekti evet. o sırada parlamentoda oylama yapılıp da bundan olumlu karar çıkartmayan. Ee, galiba öyleydi. Evet çok galiba ilginç öyleydi. yani. Evet evet. Bu, bu kararın e, arkasında e, gerçekten batı kamuoyunda ve en fazla e, Birleşik Krallık'ta, İngiltere, Britanya'da ama şu anda Amerika Birleşik, Devletleri, Birleşik Devletleri'nde de çok düşük bir oranda e, Suriye'ye askeri müdahale yapılsın e, fikrini destekleyen insan olması %15, %20'yi geçmiyor ee, belki e, gerçekten e, işte kimyasal silah kullandığı e, esat güçlerinin e, o kesin bulgular ortaya çıksa bu oran yüzde 10-15 artar. Yani bir çoğunluğa gene de ulaşmıyor. Bunu da altını çizmek lazım. Yani sadece e, kimyasal silah kullandığı kesinleşmediği için değil bu e, bu hayroyu. Zaten dikkat ederseniz, e, e, Britanya'da e, bazı çevreler işte Türkiye'den de Gaza falan getirmeye çalışıyorlar. Bazı çevreler, efendim, e, Birleşmiş Milletler e, denetçilerinin raporları ışığında e, yeniden meclise sunmak gerekir, meclise danışmak gerekir diyorlar. Dün e, aşağı yukarı bunun e, söz konusu olmadığını hem e, hükümet e, sözcüleri e, ilan ettiler hem de e, labor sözcüleri bundan sonra e, denetçi raporu e, falan değil çok daha yüksek e, bir beklenti yani el kaidenin elinde e, kimyasal stoklar olduğuna dair e, şey varsa e, ne denir e, kanıt kanıt varsa ancak davranırız falan gibi çok yukarıya çıkarttılar şeyi eee e, müdahale seviyesi. Evet bir daha da parlamentoya gelmeyecek dediler açıkça zaten. Konu. Hükümet sözcüsü söyledi. Evet, hem yani, Adalet sözcüsü. Bakanı söyledi hem, hem, hem yanılmıyorsam hem şey söyledi William Hague söyledi. William Hague Dışişleri Bakanı. William yani. Hague söyledi. Hem, hem Osborne da söyledi ve artık bundan sonra Cameron zaten bunu ilk baştan dile getirmişti ve çok <gülüyor> elegan bir şekilde dile getirmişti. Yani ben Seçe oylamanın sonunda bence bir demokrasi, ilginç bir demokrasi dersi bir muhafazakar evet. e, ben e, Suriye'ye müdahale edilmesine ne kadar inanıyorsam Britanya'daki demokrasiye de o kadar inanıyorum dedi ve e, bu karar e, Britanya toplumunun kararıdır dedi. nihayidir, değiştir evet. nihayidir dedi ve ve şunu da dikkat edersiniz söylemişti. ben bu karar nedeniyle hiçbir ülkeden özür dilemeyeceğim dedi. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nden işte size yalan şey yaptık, yolda bıraktık falan gibi bu Britanya toplumunun kararıdır ve bu şekilde değerlendirilmesi gerekir dedi. Şimdi hmm. dolayısıyla muhafazakâr anda... şey böyle de derken sosyalist Oranda. <gülüyor> parlamentoya bile tamam. götürmeyeceğim evet. ve gideceğiz, vuracağız Finlandiya konuşuyor. O evet. da ilginç. Fransa'ya geleceğim zaten. Evet. Şimdi Britanya'nın bir tek söylediği şey var şu anda. Biz ancak diplomatik müdahalelere destek oluruz, katılırız. Diplomatik müdahaleler. Yani işte neyse onlar artık, ne olabilirse ikinci Cenevre zirvesi midirine neyse. Şimdi şeye gelelim Amerika Birleşik Devletleri'ne gelelim. Amerika Birleşik Devletleri'nde Obama Doğru bir karar aldı. Çok eleştiriliyor. E, kongre'nin oyunu e, onayını e, en azından Kongreye danışmak biçiminde e, bir e, bir girişimi var. E, Kongre mesela bu hiç beklenmiyordu e, müdahaleci güçler tarafından müdahaleci çevre böyle bir adım atmasını beklemiyorlardı. Ama aslında ama Kongreye danışması aynı şekilde Obama'nın Seçim öncesi e, Angajmanlarıyla da doğrudan bağlantılı. Bunu biraz sonra Holland konusunda Nasıl e, çelişkiye düştüğünü Söylemek için evet. e, belirtiyorum Yani eğer e, Büyük bir e, e, Mutlak başkanlık Bu tür yetkilerde mutlak başkanlık Sistemini savunmuyorsanız e, Ki Obama'nın da bu, bu Konuda ciddi şeyleri vardı e, Bush dönemindeki o mutlu Irak Savaşı sırasında oluşan o büyük e, Başkanlık gücü karşı tepkileri ee, bu tür kararlarda ve esas olarak bu tür kararlarda e, kongreye e, danışmanız gerekir. Ve e, ha, şunu diyebilir e, diyor e, kongreye de, kongre hayır dese de ben e, saldırıyı yapacağım. Pek kolay değil. Yani kongre hayır dedikten sonra Amerikan başkanının gene de saldırıyı e, yapması, hayır dediğini yapması için başka argümanlar olması lazım. Bana ve, o kadar kolay geldi. Ve bunun sonu impeachment'a kadar azda kadar da gidebilir yani. Çünkü bütün anayasanın temel ilkelerini uluslararası hukukunda anayasanın ve tıpkı Türkiye'deki gibi Amerika anayasasında da usulüne uygun yürürlüğe konmuş uluslararası antlaşmalarda iç kanun hükmündedir gibi bir madde var. Yani dolayısıyla Birleşmiş Milletler kararı esastır. Güvenlik Konseyi onun dışında tek başına vuramazsın yani. Öyle değil. Genellikle evet yani söylenen en önemli argümanlar bunlar sürekli işte bu ulusal güvenlik bahanesiyle ulusal güvenliğimiz tehdit altında ve acil müdahale gerekiyor ve bizim ulusal güvenliğimizi Birleşmiş Milletler yani kendi ulusal güvenliklerini bahane ederek yapıyorlar genellikle bu bu tür müdahaleleri biliyorsunuz evet, yani. orada da bu impeachment meselesi çok gündeme gelemiyor o yüzden kendi ulusal güvenliğimizi korumak için yapıyoruz dediğiniz andan itibaren ama Amerika Birleşik Devletlerinde şimdilik Demokrat Parti'nin desteğiyle ama içinde çatlak sesler de vardı Demokrat Parti'nin evet. oylan o, o, o, o şeyde Kongrede evet kararı çıkma ihtimali yok değil doğrusunu söylemek gerekirse ama ee, 200 üyesi Kongrenin şimdi tatilde zaten ve Suriye saldırı, o kongre yetkisi olmadan olamayacağını söylemişlerdi ve 72'de o demokrat tamam, o var. O kesinleşti evet, o. Yani evet. 9 Eylül'den e, kongre açıldıktan sonra oylama yapılacak evet. ve ondan sonra müdahale olursa olacak. yani Bu, bu e, bizim e, Türkiye'de AKP hükümetinin beklediği gibi e, onlar dün veya evvelsi gün bekliyorlardı müdahaleyi. İşte G20 zirvesinden önce muhakkak olacak diye Erdoğan tarih verdi hatırlarsanız. Muhakkak demedi ama G20 zirvesi öncesini aldı. Şimdi G20 zirvesi de tabii önemli bir e, bir nokta olacak. E, mesela bu şu aşamada e, Obama'nın e, demokratların Obama'dan talepleri G20 zirvesinde Amerika halkından önce Rusya'yı ikna et e, talebi. Madem bir şey yapılacak, Rusya'yı ikna et ve Esad rejimine esas sahip çıkan e, tarafı ikna et. Böyle bir evet. müdahale yapılacaksa esas e, tıkanıklık noktası orası diyorlar. O yüzden G20 zirvesi bu açıdan birdenbire gündemi e, bambaşka e, bir zirve haline gelecek. Eğer gelirse Rusya bu gündemi kabul ederse. Bu pazartesi e, şun, başlıyor G20 değil mi? Bur pazartesi günü başlıyor G20. Yani her şey G20 zirvesi arkasından 9 Eylül'de kongrenin Amerikan kongresinin açılması ve dediğim gibi eğer bütün bunlardan da bir müdahale kararı e, çıkarsa bu e, herhalde ayın 15'inden önce olacağını zannetmiyorum, e, gündeme geleceğini zannetmiyorum olursa eğer Amerika böyle bir müdahaleye Amerika dışında da müdahale etmek kararını alacak başka yani Fransa falan tek başına müdahale edecek halde değil elbette bunlar yani ciddi almamak lazım bu tür biz gideriz vurur falan zaten demiyorlar da öyle bir şey de bir Türkiye'de öyle şeyler okudum Amerika olmazsa Fransa vurur falan filan diye <gülüyor> evet. yani bunu herhalde bu şeydeki bilgisayar savaş oyunlarına falan gibi zannediyorlar hemen iki tane şey değiştirip oyuncu değiştirip oyuna devam ettiğiniz bitmez tükenmez bir e, aslında kimsenin ölmediği e, bu e, Amerika Birleşik Devletleri ve Britanya konusunda şunu da belirtmek lazım yani bu konular demokrasinin de en önemli e, gölgü, cephelerinden bir tanesidir bu. bu konular partileri de kendi içinde bölüyorlar ki bu iyi bir şey. Yani şu anda cumhuriyetçiler Amerika'da cumhuriyetçilerin içinde de demokratların içinde de e, müdahalecilerle müdahale karşıtları e, neredeyse dengede diyebilirim. E, Britanya, şey Britanya'da şu anda yeniden meclise getirilse muhafazakarların bile bir kısmı evet diyenlerin bile bir kısmı ikinci e, oylamada hayır diyeceklerini e, ima ediyorlar e, benzer bir şekilde. Fransa'ya gelelim. Evet. Fransa'da e, Hollandın elinde anayasal olarak e, meclisten e, meclisten e, karar almadan meclise danışmadan e, as, yurt dışında askeri müdahale yapma yetkisi var. Bu golist anayasasının cumhurbaşkanına verdiği bir e, önemli yetki, dış politika cumhurbaşkanından sorulur ilkesi gereğince. ve böyle bir yetki var. Yani Yasa dışı, Fransız yasalarına göre yasa dışı olmaz e, Hollanda'nın böyle bir e, yetkiyi kullanması. Demokratik mi? İşte burada e, tam Hollanda'nın çelişkisi karşımıza çıkıyor. Çünkü Hollanda seçim öncesinde, seçim kampanyası sırasında bu tür konularda da Cumhurbaşkanı'nın meclise danışmasının demokrasi gereği olduğunu ve amacının, başkan olursa, amacının parlamentonun siyasal gücünü, arttırmak ve bu başkan karşısında ezilmiş parlamentonun e, siyasal gücünü arttırmak ve tam da bu konularda e, e, Libya mevzunu gündeme getirmişti Sarkozy'nin tam da bu konularda meclise danışmak meclisin e, oyunu e, desteğini e, istemeyinin e, takipçisi olacağını bu kuralı getireceğini söylemişti seçim e, kampanyasında yani dolayısıyla kendi vaadiyle şu anda Çelişki içinde Ama şunu belirteyim Fransa'da da meclis Görüşmesi bugün veya yarın Gündeme gelebilir O kadar da Şey değil ha, Yalnız şu olmayacak gibi gözüküyor Mecliste görüşme yapılacak Ama oylama yapılmayacak Meclis görüşmesi Yapılacak ama oylama yapılmayacak O oylama ileride bir tarihte yapılırsa yapılır Diye ertelenecek ama en azından bir meclis görüşmesi e, ve orada da ortaya çıkacak aşağı yukarı e, şeyler. Böyle bir meclis görüşmesini ben 2004'te e, 2004 e, Nisan'ında izlemiştim e, parlamentoda, Fransa'da Türkiye'nin e, Avrupa birine üyeliği konusunda bir meclis görüşmesi yapılmıştı. Oy, oylamasız bir meclis görüşmesi yapılmıştı. Böyle 4-5 saat süren ve herkesin e, fikrini e, belirttiği aslında il, ilginç bir tartışma oluyor ama tabii ki bağlayıcılığı olmayan bir e, biraz dostlar alışverişte görürsün tartışması. İkincisi Fransa şimdi bir e, şapkadan bir rapor çıkarttı biliyorsunuz 9 sayfalık e, bir rapor. E, raporu okudum dün akşam çünkü internet sayfasına kendileri koymuşlar raporu. E, hükümet koymuş gizli raporu e, gizlilik şeyini kaldırmış. Fransız gizli servisinin yani e, bizdeki MIT'in e, denge olan servisin dokuz sayfalık raporu. Şimdi raporu dikkatle bakın. İlk baştan gizli servis dokuz sayfalık rapor değilince insan çok ciddi kanıtlar, e, müdahale yönünde müdahaleyi destekleyen kanıtlar bekliyor. Fakat raporda e, kesin kanıt olarak verilen şeyler ölenlerin... E, bir e, zehirli gazla e, işte teknik isimlerini veriyor gazların e, Esad rejiminin elinde bulunan zehirli gaz, gaz sarin ve başka gazlar var e, daha çok e, fosfor temelli gazlar e, bunlardan öldüğünü belirtiyor e, bunu zaten kimse e, kimse ölmedi demiyor biliyorsunuz e, bu kişilerin kendi tespitlerine göre çeşitli video görüntülerinden 41 video görüntüsünü e, incelediğini evet. söylüyorlar. <gülüyor> 281 kişinin öldüğünü tespit ettiklerini söylediler. Sınırsız tanımyan doktorların 355 kişi öldüğünü tespit ettiklerini. Bu ölülerin çok büyük bir bölümünün anında ölüm. Bu bir önemli bilgi olarak bence bir bu var. Anında ölüm e, olduğunu dolayısıyla yüksek dozda bu anında ölümün olması için yüksek dozda e, gaz e, kullanımına işaret ettiğini. Bu tamam. İkincisi, söyledikleri bazı iddiaları çürütüyorlar ki onlar zaten pek inanılır iddialar değildi. Bombanın düştüğü yer isyancıların tamamen elinde tuttuğu bir bölge diyorlar. Tamam. İkincisi, biliyoruz bunu. Füzelerin hareket ettiği yer Esad Birlikleri'nin elindeki bölgeler diyorlar. Ama füzelerin hareket ettiği yerin izini nasıl buldukları konusunda e, ciddi bir e, kanıt göstermiyorlar. Sadece elimizdeki e, hava havadan alınmış yani uzaydan alınmış e, resimlerden hareket ederek fotoğraflardan hareket ederek tespit ettik kesin biçimde diyorlar. Ama bunlar nasıl fotoğraflardır? Onlar dokümanın ekinde var mı yok mu biliyor ama ben görmedim. E, diğer taraftan e, arkasından da şu. Şuna geçiyorlar. İşte e, Esad rejimlerinde elinde bunu kullanacak füzeler var. Kullanılan, e, kullanıldığı iddia edilen füze tiplerini belirtiyorlar. E, muhaf, muhaliflerin elinde bunları kullanacak füzelerin olmadığını, bu miktarda gazı taşıyacak, bu miktarda gazı kullanacak, bu miktarda gazı e, çeşitli. Çünkü bir yerde değil, aynı anda dört beş ayrı yerde olduğunu söylüyorlar. Bu bir önemli bilgi. Sadece. Doğu Guta bölgesinde vadesinde değil beş ayrı yerde e, gaz e, saldırısı olduğunu belirtiyorlar. İsimlerini veriyorlar o yerlerin. E, ve e, muhaliflerin elinde böyle bir e, donanım olmadığını, böyle bir kullanım bilgisinin de olmadığını iddia ediyorlar. Bir de rejimin daha önce işte 29 Nisan'da e, Serahap e, bölgesinde sınırlı miktarda helikopterden e, gaz kullandığını ve 20 kişinin öldüğünü Cabar bölgesinde gene helikopterden ve e, füzeyle kısa mensilli füzeyle e, gene kullandıklarını ve işte belli bir miktarda insan öldüğünü dolayısıyla ama bunlar sınırlı kullanımı olduğunu belirtiyorlar ama bu da bir yeniden geniş bir kullanım olduğuna dair kanıt değil. Şimdi esas kanıtları kendi hipotezleri, onu belirteyim Fransız Gizli Servis'in hipotezi, Şam yönetimi Şam'a yönelik büyük bir muhalefetin saldırısını bekliyordu. Bunun için bunu engellemek için, bunu dağıtmak için stratejik bazı bölgelerde muhaliflerin elinde olan stratejik bazı bölgeleri de bir ürkütücü ve bütün halkı boşaltıcı, yani muhaliflerin hareket alanını da kaldıran, imkanını da kaldıran bir müdahalede bulundu. Bunların arasında Mezze Havalığına çok yakın olan Moda, Modamiye Mahallesi vardı. Mezze Havaalanı, Esat rejiminin, hava kuvvetlerinin, istihbarat merkezi Mezze Havaalanı çok stratejiktir. Orayı korumaları korumak istiyorlardı ve oradan oranın etrafını başka türlü boşaltmaları imkanı kalmamıştı şimdi bu e, iddia e, sadece kendi tespitleri bunun bir, eş, bir belgesi falan yok o yukarıdan uzaydan alınan fotoğraflar görmedim bilmiyorum nasıl bir şey bu fotoğraf dedikleri şey yoksa biraz evvel sizin söylediğiniz gibi Rusya'nın dediği gibi önümüze getirilen haritalar dediği şey evet. bir şey mi bilmiyorum bunu. mümkündür ee, durum bu. Ee, yani Fransa e, önümüzdeki günlerde, e, ha, şunu hemen belirteyim, ee, Mısır'daki darbenin arkasındaki e, ajan olduğunu iddia ettiği e, başbakanın e, Bernard Henry şu anda Türkiye e, Başbakanı'nın en büyük e, e, yandaşı diyeyim. Çünkü Bernard Anne Levy bu, uzun bir makale yayınladı dün Le Monde'da. Ve nasıl Suriye'ye müdahalein olmazsa olmaz bir gereklik olduğunu e, anlatan bir makale. Yalnız orada şunu <gülüyor> söylüyor. Yani bu kadar kişi, 100 bin kişi öldükten sonra 9 gün daha gecikse bunu bir mahsuru yok. Belki Suriye rejiminin düşünmesine, makul bir e, karar almasına e, yol açar. İşte içeride biz de tartışırız falan ama muhakkak e, müdahale olmazsa olmaz bir gerekliktir diyor. Dolayısıyla e, buradan hareketle e, Suriye'ye müdahalenin arkasında İsrail'in olduğunu da söyleyebiliriz belki Başbakan Erdoğan'ın e, Yolundan evet. hareket ederek, evet. yaklaşımdan hareket ederek e, e, birdenbire de İsrail'le e, er, Başbakan Erdoğan e, yan yana e, aynı cephede e, bayrak taşıyor haline de geliyorlar değil mi? Evet, çok evet. karışık. Bir iki evet. hafta önce ya da üç hafta de değil mi? Açık evet. mektupla e, Türkiye'deki medyanın da tamamen bir şarlatan olarak nitelendirdiği e, bu filozofun açıklamalarına gösterilen tepki. Evet. Valla iki hafta veya üç hafta evet. oldu. Evet. Öte yandan da tabii Obama'nın da vurması durumunda böyle izinsiz filan şeyle de el ile aynı safta onun çok işine yarayacak bir durumda olduğunu söyleyen de az buz değil yani Nusra, Cepat Nusra ile falan. Zaten Amerikan Amerika kaynakları sürekli vurguladıkları bir şey var. Biz El Kaide ile aynı aynı cephede kesinlikle yan yana savaşmayacağız <gülüyor> diye sürekli vurgu <gülüyor> evet. yapıyorlar bakıyorum. Ama <gülüyor> aynı <gülüyor> çizgide oldu. Hatta peki son olarak yani bir dakika var aslında evet. ee, şeyi de bu. Türkiye'de meclis bir türlü bununla ilgili toplanmıyor. Çok ilginç bir şey yani. En yakın ilgilenen ülke olması gerekirken etkilenebilecek. Bir de bazı medyanın bazı kesimleri tamamen işte bunu... Onu biraz evvel ele aldınız o yeni evet. şafak rezaleti. Ama sırf yeni şafak rezaleti değil. Yani bu belki gelecek hafta daha uzun konuşmamız evet. gereken... Bir e, kıstırılmışlık, sıkışmışlık ve taşralılık. Üçünü birden ele al. Yani iki, e, bir ben merkezci, bir ego şişmesinin e, birdenbire e, kendisini sıkıştmış, e, e, ne yapacağını bilemez hale gelmiş. Ve attığı adımların hesabını vermekten korkar hale gelmiş. Bunu unutmayın Böyle bir korku hissediyorum hmm. şeyde. E, e, bu medyanın... E, borazanlarında böyle bir hesabı verememekten korkar hale gelmiş. Dolayısıyla daha da saldırgan biliyorsunuz bu tür durumlarda. Daha da saldırmak şeydir, doğal refleksdir neredeyse. Böyle bir şey var ve ben şundan endişeliyim. Eğer başbakan ve çevresi ki biliyoruz kendi başbakan başta olmak üzere kendisinin Başına atadığı gazetecilerin olduğu veya başına atadığı gazetecilerin olduğu gazeteler ve televizyonlar dışındakine de göz bakmıyor bile. Dolayısıyla bu bir fasit daire aynı zamanda. Yani eğer AKP'ye yandaş, AKP destekçisi basın hem televizyon hem gazete başbakandan daha fazla başbakanın hınk ise... E başbakanın da alacağı bilgiler kendisinin doğrudan alabileceği bilgiler sıra, burayla sıralı şeyse o zaman sadece kendi sesinin yankısını duyup ah ben haklıyım ve ne kadar haklıyım demekten yok. başka bir çare yok. tehlike var. Yani demokrasi şey bir sansürsüz ve bağımsız bir medya olmazsa demokrasi olmuyor zaten. Demokrasi olmayınca da neler olabileceğini hepimiz biliyoruz. Yeterince. Ve bence böyle bir fasit tarih için yani bilgiler evet. yani bu Bernard Anilevi konusunda da benzer bir şey olmuştu yani bunu ancak tamamen kendi içine kapanmış ya bu bilgiler doğru mudur yanlış mıdır nasıl diyecek bir refleksi kaybetmiş böyle bir denetleme imkanı da artık kalmamış kendisine tamamen o kendi sesinin yankısının artarak katlanarak kendisine evet. geri döndü bir alanda karar alınıyor demektir. Bu çok tehlikeli. Evet, bugün bunun ilginç bir örneğine de bu akşam tanık olacağız herhalde. Beyaz TV denen bir organda, bir medya kuruluşunda da kendisinin ustalık şeyi var. İşte çeşitli şöhretlerin de katılacağı, de canlı olarak katılacağı bir Tuhaf şeyin re reklamı günlerdir yapılıyor programın. Ona da bakacağız tabii. Allah size kolaylıkla. <gülüyor> Teşekkürler. Hoşçakalın. İyi günler. Geçmek üzere. Tabır daha çok gideriz. Tabır teşekkür ederler. Ahmet İnsel Ufuk Turu Bıçıkkası. Bıçıkkası.